Dilici Destek Projesi özel yayından herkese tekrar merhaba saat 16.41 ee, ve Dilici Destek Projesi özel yayını ikinci günün artık e, akşam üstüne doğru yaklaşıyoruz şu dakikalarda e, 16. Radyo Şenliği de devam ediyor desteklerinizi evet, bekleyerek. Bekleyerek müzik programlarının e, türlerinden de bazılarını sayıyordum bir dinleyicimiz adını vermedik baş harfi Muammer o eleştirdi bizi haklı olarak. Biz de ama şimdi hemen cevabımız burada. Hazır patlatıyoruz. Dinleyelim bakalım. Milan Stankovic'ten Ovoje Balkan. 0 343 41 41. Come on. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 16. Radyo Şenliği Evet Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını devam ediyor. Saat 16.45 Balkan'dan çıktık. Stüdyo konuğumuzda dinleyicimiz ve destekçimiz bir destek telefonu sesiyle birlikte hatta Değil bereketli de, evet. bir şekilde... <gülüyor> ...ayağını sürüyerek içeri girdi, Uğurlu Yörük Işık... ...çok teşekkürler. ederiz, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Aa, hoş bulduk. Birkaç kişiye söyledim, o yüzden belki ararlar. Olabilir. <gülüyor> evet, olabilir. evet, bize hem kendiniz hem de bizi anlatır mısınız biraz lütfen? Um, açık Radyo'yu çok çok seven birisiyim. Uluslararası ilişkiler uzmanıyım esasında. Um, ama şu son um, yıllarda burada özellikle boğaza olan um, çılgınca aşkım yüzünden diyelim... ...Twitter'da bir ufak bir uh, takipçi uh, yoğunluğu oluştu. Burada Açık Radyo üzerine konuşmak istersek Açık Radyo'nun en başından beri dinleyicisiyim. Um, belki Twitter'dan çok daha önce de Açık Radyo bizi hep bir araya getiren bir unsurdu. Ve yani sosyal medyada Açık Radyo'nun yaşamı içinde olan süre içinde... ...sosyal medya teknoloji sayesinde çok gelişmiş olmasına rağmen... ...Açık Radyo pozitif olarak hala bizi bir araya getirmeye devam ediyor. Yani sosyal medyanın birçok negatif ve pozitif uh, tarafları var... Ama e, negatif tarafları da oldukça uzak, büyükleşmeye başladı. Evet. E, ama Açık Radyo'nun muhteşemliği bence hepimizin şehrin içinde devam ederken veya ülkenin her tarafında veya dünyanın her tarafında yaşamımıza devam ederken... ...arka planda bizi bir arada tutması. Ee, nasıl sağlıyor sizce? <gülüyor> Şöyle e, bence hani bir şekilde... E, ...sanki bir arkadaş grubu... ...veya hani dostlar grubu... ...veya uzmanlar grubu... ...siz diğer işlerinize takip ederken... ...hala yanınızda ve... ...benim açımdan düşünürsem... ...beni hem farklı açılardan... ...düşünmeye zorluyor bazı konuları... ...hem de bazen de yani... ...aa ben tek başıma değilmişim bundan... ...bunu seven veya bundan rahatsız olan... ...bu şekilde. <gülüyor> evet bu şeyde de... ...Bekir Ağardır'ın da... ...tespitleri... Tamamen bu noktada birleşiyor sizinkilerle yani bir çeşit yol arkadaşlığı ya da yoldaşlık hukuku diyor o hı hı. ve o hukuka dayanarak da müdahil olma hakkı da veriyor diyor Kesinlikle. ki o çok hoş hı hı. bir şey yani birbirimizin işine de karışıyor olabiliyor Kesinlikle esasında yani belki çok bencilce neden ben açık radyo destekleyicisiyim sorusunun cevabı. Bunu ilk bana Yağmur sorduğu zaman bunu yazmak istememiştim. Çünkü çok bencil olduğunu farkındayım ama... Ya ...açık radyoyu destek vermişsiniz. Çünkü açık radyoya benim ihtiyacım var bir şekilde. <gülüyor> um, yani her şeyden önce... Um, ...beni bir şekilde pozitif olarak... ...günümün içinde beni destekleyen bir unsur. <gülüyor> Kendim için destekliyorum. Birinci aşamada. <gülüyor> e, bir e, şimdi siyaset bilimi... etti. İki oldu bir de Hakan evet. Yılmaz da bugün. E ben de iyi kötü siyaset bilimciliğinden <gülüyor> geliyorum. 3 etti. Fakat daha çok başka şeylerle de uğraşıyoruz Görüldüğü gibi. O müzikle Hakan Yılmaz müzikle uğraşıyor. İşte ben iyi kötü radyoculuk falan yapıyorum. Siz de Boğaz'da. 20 yılı geçtikten sonra artık iyi <gülüyor> <ilk> kötü sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> belki hayatın güzellikleri bu. Yani hepimiz bir şekilde hani ...gençken hala... Yani belki e, konu bire veya uzmanlık alanımız bire... ...ilgimiz devam ediyor olmasına rağmen... ...hayat içinde insan kendini geliştiriyor. A, belki de yani güzel olan tarafı bu. Hani tek bir yere sıkışmış kalmış değiliz. Ve hepimizin farklı konularda da verebileceği... ...ne kadar yani ölçüleri farklı olabilir ama... A, ...bir katkısı var. <gülüyor> evet, siz ne yapıyorsunuz? Boğaz dediniz. A, boğaz'dan geçen gemilerin... ...birçok gizemi var. Ben gizemli şeyleri çok seviyorum. Evet. <gülüyor> a, özellikle yani... Askeri gemiler mesela diyelim onlara yani uluslararası politikanın bize birçok işaretlerini veriyorlar. Ama Boğaz'dan geçen ticari gemilerin de e, verdikleri başka mesajlar veya mesajlardan daha çok başka anlamlar var. Kim kimle ticaret yapıyor, nereden nereye gidiyor bazıları çok negatif olaylar. Kim kime silah satıyor, kim kime yiyecek yardımı yapıyor. E, bu tip konuları e, ufak da olsa hani bir puzzle'ın ilk parçasını veya bir kenar parçasını falan gö gibi görmek için... E, çok güzel bir yer Boğaz'da gemi gözlemciliği yapmak. Yani boğaz a, dünya üzerindeki nadir noktalardan biri. Burası o kadar bir sıkışmış bir a, denizcilik yolu ki a, bütün gemiler tam sizin önünüzden geçiyorlar. Dünya üzerinde beş tane Boğaz gibi nokta var belki. Yani Panama, Süveyş, Boğaz. A, bu tip yerlerde gemilerin sizden kaçışı yok. Diğer yerlerde bu kanallar Panama veya Süveyş kanalların çevresinde yaşam alanı yok. Oralarda gemi gözlemciliği yapmak mümkün değil. Burada gemiler... 15 milyonluk, 16 milyonluk bir şehrin ortasından geçiyorlar. Evet. Um, ve belki uçaklar, tırlar, kamyonlar onları çok daha rahat takip etmek mümkün. Gemiler ise daha sessiz, sakin, 24 saat burada şehirde biz tamamen bambaşka konularla yaşarken tam ortamızdan geçiyorlar. Böyle, hani benim içimde belki bir hmm, sürekli hani bu nedir sorusunu arayan bir kişi de var. <gülüyor> O yüzden çok hoşuma gidiyor bunları takip etmek. Ee, çok ilginç aslında gerçekten çok ilginç bir ışık. Peki bunları yazıyor musunuz? Aa, evet. Um, Nasıl iletiyorsunuz daha yakın? Kitlelere demeyeyim ama yakın a, çevreye vesaire. Bir şekilde Twitter'ı kullanmaya başladım en çok. Twitter'da çünkü gene burada yani parantez içinde birçok negatiflikleri olmasına rağmen... İnanılmaz bir bilgi ve insan birikimi var Twitter'da eğer yani doğru kullanırsanız bambaşka alanlardan konusunun tamamen uzmanı kişiler burada bir araya geliyorlar ve çok büyük bir bilgi alışverişi sağlamak mümkün o yüzden ben genelde hep Twitter'a koyuyorum. Evet. ilginç bu çok. Yani ben hiç farkında değildim ama şimdi bir Başka de başıma... açık radyodan farkında olanlar var. Evet. <gülüyor> bu işi de başımı sardınız. Bu belayı da şimdi bir de ona bakacağız ama bir de şey geldi aklıma tabii. Bizim çok yakından ilgilendiğimiz bu Greta Thunberg var. Mesela işte iklim hı hı. E, grevcisi diyelim. Grevci Greta ama şimdi dünya çapında hatta burada şimdi stüdyolarımızda değil, koridorlarımızda dolaşan Genç, çok genç çocuk önderler de çıkardı. Onlar da mesela Greta Thunberg ben özellikle fazla Twitter kullanan biri değilim vakit kaybetmeme yol açmasın diye hı hı. böyle bir şeyim var. Ama e, Greta'yı olağanüstü bir ustalıkla kullandığını yani sizin biraz önce söylediğinizde e, tam bir örnek o. Az sayıda kullanıyor ama çok önemli dönüm noktası olabilecek her şeyi de tarihleriyle filan veriyor hı hı. ve retweet ediyor. Bir de başkalarının o konu üzerine can alıcı birkaç şey varsa tweet mesajı onları da koyuyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru yani hem negatif tarafları feci olduğu için biraz da kaçmaya çalışıyordum hı hı. şahsen ben. Ama mesela Greta gibi birkaç başka iklim bilimci de var takip ettiğim. ...Kevin Anderson gibi tweet üzerinden çok etkili de olabiliyor. Demek ki şimdi boğazdan geçen gemileri de bu şekilde bilgiye takip Bilgiye ulaşım ediyor. ve yani bilgiyi paylaşım açısından... ...ve aynı zamanda şu anda bilgi kirliliği de hem ticari hem siyasi olarak yayılmış olduğu için... ...doğru hesapları takip ederseniz gerçek bilgiye direkt olarak... ...hala bu bu gazeteciliğin yerine geçebilecek bir olay değil... Evet. Ama onu destekleyen bir olay. Mesela siz bakmıyorsunuz biliyorum ondan sonra ama mesela biz sabah, sabahleyin açık yaparken ben birçok defalar 3-4 kere yaptım. Ve hani burada oluyor karşı taraftan hemen cevap geliyor. Evet evet can, can duyuyor musunuz <gülüyor> evet. buralarda mı Ben can? zaten cana yazıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o bakıyor sürekli olaraktan ve yani birkaç saniye içinde interaktif hale geliyor. Hani birbirini tamamlayan bir unsur. Sabahları yazışıyorsunuz siz <gülüyor> benim arkamdan yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Şimdi o zaman bir ne dinleyeceğiz onu da söyler misiniz yürü kışık lütfen. Ben Jacques Brel seçtim. Aa, <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> evet, evet. Umarım bilmiyorum iki tane yağmur bana hak vermişti. İlk başta daha eğlenceli bir seçim yapmıyorum. Radyo şenliğine uygun olsun diye. Jacques Brel'in... Karısına şikayet ettiği Vezul adlı Vezul. şarkı. Tamam bu arada da şeyi de hatırlatayım biliyorsunuzdur büyük ihtimalle ama yarın 90. yaş günü. Jacques Brel. In. Evet. Bir de film vardır. O aklıma gelmişti ondan sonra. Hani ben onu Jacques Brel'i öyle düşünüyorum zaten. Jacques Brel hayatta, sağlığı yerinde ve Paris'te yaşıyor. Evet, <gülüyor> evet, öyle Bir film vardı. Çok teşekkür ederim. Kendi sesinizden de telefon numarasını alalım. Evet, şimdi orada... Işık Dinleyici Destek Projesi özel yayın içinde stüdyo konuğumuz size bir Jacques Brel şarkısı dinletecek. Dinletirken siz de din evet. sunun diye 0 12 343 41 41'i arayın lütfen. <gülüyor> T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Onfleur et on a vu Onfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Ambour. J'ai voulu voir Envers, on a revu Ambour. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plu à mes Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plu, mais on fleure, on a quitté, on fleure. T'as plu, mais on bourre, on a quitté, on bourre. T'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faux bourre. T'as plu, mais ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons de la valse de musette. Paris, on a vu Paris. Tu as voulu voir du et on a vu du tarron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu de Montvalérien, tu as voulu voir Ortang, c'est la descente Cantal, je voulais voir Byzantin et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. gare ça. Tu Paris, on a quitté Paris. Tu voulu prémi du tarron, on a quitté du tarron. Maintenant je ta sœur et de Montvalérien de ce que je sais d'Ortang, j'irai plus dans Cantal, et tant pis pour Byzantin, quest que j'ai vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, c'est géré, ça fait mal. Au hasard, mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je ne qu le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai de tous les flonflons, de la valse musette et de la choréange. voulu voir Vierson, y en a vu tu T'as voulu voir et on a Vesoul. T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur. T'as voulu voir en et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre on a revu en J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as plué mais vierzon on a quitté vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plué mais vesoul on a quitté vesoul. T'as plué mais on fleur on a quitté on fleur. T'as plué mais en on a quitté en bourg. T'as voulu voir en verre on a vu que c'est faux. T'as plué mais ta mère on a quitté sa sœur, comme toujours. Chauffez les gars et je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 Ezül, Jacques Brel ne müthiş adam ya. Evet harikaydı Yörük Işık'ın sizlerin desteklerinizi alabilmek için getirdiği şarkıydı Jacques Brel şarkısı. Şu anda saat 16.58 devam ediyoruz. Söyleşmeye Yörük kendini, hayatı, radyoyu bizi bize anlatıyor. Ve Neden ben Boğaz'dan geçen gemilerin esrarını. Boğaz'dan geçen gemilerin Um, aynı zamanda <gülüyor> esrarı ve Boğaz'da geçen gemileri takip etmeden verdiği ayrı bir zevk gerçekten İstanbul'la da birleşmeyi sağlıyor. Boğaz şehrimizin kontrolsüz bütün gelişmesine rağmen hala kendinizle baş başa kalabileceğiniz nadir yerlerden bir um, şehirdeki bütün... Aa, ne aktivite olursa olsun otomobil tamirinden belki otosanayide aa, beyaz yakalı maslak like dördüncü Levent içilene kadar onlar bambaşka işlerle sonsuza kadar uğraşırlarken aa, boğazın kıyısında Aşiyan'da Kandilli'de Beykoz'da Sarıyer'de hala aa, bir şekilde Ufak tefek detayları belki kafanızdan silmeyi, gözünüzden silmeyi başarabilirsiniz ki bence bütün İstanbullular, gerçek İstanbullular bunu artık uzmanı olmuş durumdalar. <gülüyor> o, o otoban köprüsü, o elektrik direği, o yüksek gerilim hattını oradan silerseniz gerçekten hani Abdullah Frer'in çektiği bir fotoğrafın gerçekten aynısı hala orada duruyor. <gülüyor> um, belki <de gülüyor> Boğaz gözlemciliği olayına kafayı takmamın belki sebeplerinden biri de bu. Um, orada gerçekten şehrin sonsuzluğunu... Bir şekilde um, görüyorsunuz hani o uh, uh, John Freeland'ın en son kitaplarından bir tane vardı. bütün Belki de veya bir Doctor Who bölümü gibi sadece 2019 yılında değilsiniz. Bütün diğer her şey geçmişte veya gelecekte orada olacaklarla evet. beraber oradasınız o anda. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tanım gerçekten. E siz de bunu çok uzun yıllar yaşadınız aslında Ömer Bey. Boğaz'ın kıyısında epey bir çeşitli yerlerinde yani bu detayları sil, istenmeyen detayları silmek konusunda <gülüyor> bütün İstanbullular uzmandır diyor zaten <gülüyor> Örüm Bey e, ben de o uzmanlık iddia edebilirim bir şeyi soracağım yalnız size bu inşaat şeylerine bütün Boğaz çevresindeki devasa inşaat tahtaları ne derler panoların ...üzerinde şehir senin, İstanbul senin... senin filan <gülüyor> ...deniz senin diyor ama... ...denizi ve İstanbul'u görme imkanı olmuyor. Buna ne diyorsunuz? <gülüyor> um, um, olaylara hem pozitif hem negatif... ...yerlerinden uh, bakmaya çalışıyorum. Belki şimdi... <gülüyor> <gülüyor> uh, ...evet... Um, ...hani... E, ...o kadar bir belki tüketim kültürü... Um, ...yansımış durumda ki... ...birçok olaya... Um, Boğaza gelişte de ben bazen hani görmemeye çalışmaya rağmen görüyorum hani insanlar çılgınca bir kahvaltı yapmaya geliyorlar veya çılgınca laleleri seyretmeye geliyorlar veya çılgınca her neyse aktivite <gülüyor> ekse doğru hani <gülüyor> boğazın güzelliği durup bir an için hayat üzerine düşünmek olmalı gerçekte. Um, evet bu her zaman olmuyor veya... Sizin e, 500 yıllık kalenizin çevresi otopark haline geliyor. Veya <gülüyor> anlamsız bir kazıklı yol çalışması yapılıyor ki. Belki Boğaz'ın her küçük koyu kendine has bir dünya kültür mirası. Evet e, ama aynı zamanda da yani benim belki bu çok polyanacı bulacaksınız ama. Hani belki bizim benim çocukluğuma veya daha eskiye göre de. Boğaz'a ulaşmak daha kolay umarım hani belki bu tüketim çılgınlığından sonra <gülüyor> yeni insanlar Boğaz'a ulaştıkça bu çünkü Boğaz o kadar sihirli ve İstanbul bir şekilde o kadar kuvvetli bir yer ki umarım <gülüyor> farklı olarak görmeyi daha hani daha bir içselleştirerek görmek ortaya çıkacaktır diye ümit ediyorum. <gülüyor> Evet çok biricik olduğu konusunda herhalde hiç birimizin tereddüdü yok Boğaz'ın yani Bosfor'un. Bir de e, gemiyle yalılara girme çabalarımız var. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Onu unutalım şimdi <gülüyor> Evet. Bizim programcılarımızdan birinin yalısına vurdu son. Aa okey. <gülüyor> Maalesef. Yani. Evet, onun fotoğraflarını Aa, çekmiştim. Babadan evet. kalma, üstelik yani kendi oturdukları yıldı yani ama büyük bir azimle de uğraşıyorlar, düzeltiyorlar. Evet, evet yani, çalışıyorlar görüyorsunuz <gülüyor> Evet, iyi evet. tarafları. Yörük Işık'la konuşuyoruz. Dinici Destek Projesi özel yayındayız. Ee, sonuna doğru yaklaştık söyleşimize. Ee, biraz şunu da konuşalım sizi yolcu etmeden önce hızla. Sizin destekçi olma süreciniz, neden karar verdiniz, nasıl karar verdiniz? ilk destek olduğunuz anı hatırlıyor musunuz? Neden yaptınız bunu? Aa, tam olarak ilk destek olduğum anı hatırlamıyorum ama neden yaptığıma oldukça çok eminim. Birçok hani bu tip bir şey neden yapmamın sebebi. Aa, ben bundan çok hoşlanıyorum. Ben bundan bir şekilde faydasını görüyorum. Bu bir bilgi olabilir veya hani demin bahsettiğim gibi bir sosyal destek kendimi bir grubun içinde görmek olabilir bilmiyorum ama bir noktada büyük ihtimalle dedim yani açık radyoyu ben kullanıyorum bir şekilde ve ben de hani... ...bu işin bir parçası olmalıyım, bir destek vermeliyim. Hani doğruyu yapmak gibi <gülüyor> bir Hı -hı. şekilde. O yüzden de demin bahsettiğim şey... ...eğer siz hani açık radyoyu dinliyorsanız her gün... ...bir şekilde açık radyoyu dinlemekten zevk alıyorsanız... ...bu bir müzik programı olabilir veya bir haber programı olabilir. O zaman ve bu açık radyonun da... ...bu neden destek aldığınızın sebeplerinden birinin... ...burasının ticari bir radyo olmadığı... ...burada yayınların herhangi bir... Arkasında gizli bir a, fikir başka bir plana ticariye yönen bir, bir plana ticari veya siyasi bir planın parçası olmadığından hoşlanıyorsanız o zaman a, destekleme zamanı şu an. <gülüyor> evet. Çok hoş doğrusu. Evet, dinleyicilerimiz sizinle sizinle hemfikir ki 111'e çıktı sayımız. Süper. Yani bugün için söylüyorum bunu tabi ki sabahtan şu ana dek Açık Radya'yı destekleyen destekçilerimizin sayısı 111. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Murat Belge'nin burada Tanyeri Erkman'la beraber rahmetli müteveffa Tanyeri Erkman'la beraber yaptığı olağanüstü bir bu şehir İstanbul ki programı vardı. Onun sonunda da kitap haline de getirdik bilmiyorum. Yani siz Hı -hı. var mı yani o da Açık Radyo'nun bu iki sizin iki şeyinizi merakınızı da birleştiren bir programı <gülüyor> da oldu burada yani Süper. doğrusu Süper. evet yavaş yavaş yolcu edeceğiz sizi neyle hangi şarkıyla e, gideceksiniz İkinciyi de Jack Black seçmiştim. Evet. Biraz tam Brail haftasına da uygun olmuş. Esasında evet. öyle. Biraz daha üzüntülü, biraz daha sakin bir şarkı. Esasında ilk barda belki çok uygun değil. Belki bunu iki ay önce dinleseydik. Ama Liege'nin üzerine kar yağıyor veya kar mı Liege, Liege mi karın üzerine yağıyor? belli olmayan ilneş türlü <gülüyor> ilneş. İlneş Evet Çok teşekkür ederiz Yörük Işık Stüdyo konuğumuzdu Canlı yayınımızda Şimdi onun sesinden Telefon numarasını Duyacağız Ve kendisini Bu şekilde yolcu edeceğiz Evet Telefon numaramız 0212 343 4141 41. Lütfen Açık Radyo 94.9'u Dinliyorsunuz Ve bizi arayıp Destekleyin Çok çok teşekkürler Çok teşekkürler İlneş Il neige sur liège Et la neige sur liège Pour neiger Mais des gants Il neige Il neige sur liège Croissant noir de la meuse Sur le front d'un clown blanc Il est brisé le cri des heures et des oiseaux Des enfants à cerceaux Et du noir et du gris Il neige, il neige sur les Que le fleuve traverse son bruit Il est neige Il est neige sur Liège Et tant tourne la neige entre le ciel et Liège qu'on ne sait plus s'il neige S'il neige sur Liège Ou si c'est liège qui neige vers le ciel Et la neige marie les amants débutants, les amants promenant sur le carré blanchi. Il neige, il neige sur les herbes que le fleuve transporte sans bruit. Ce soir, ce soir il neige Sur mes rêves et sur Liège Que le fleuve transperce sans bruit